ve nşhedı an Muhammede abdhu اما بعد fyaibad Allah ittakullah ve atiuh. İnnallah ma alizine ittakuh ve alizinehum muhsinon. Kâl Allahu قال الله ve عز وجل kitabihi al-Kerîm. Awtu billahi min al-Shaytan al-Rajim. Ve atiuhullah وَتَذْهَبَ ر۪يهُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَا السَّابِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Okumuş olduğum Enfal Suresi 46. ayette Cenab-ı Hak maal olarak Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Sakın birbirinizle çekişmeyin, sürtüşmeyin. Sonra çözülüp yılgınlığa kapılırsınız. Rüzgarınız yani gücünüz, kuvvetiniz gider. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir, buyuruyor. Kafirler küresel birlik oluştururken, Müslümanlar birbirini yiyor. Allah'ın kitap ve peygamber göndererek, ihtilaf edilebilecek temel konuların hükmünü beyan etmesine rağmen, dinin esaslarında bile nasılsa zoru başaran ve sadece, İhtilafsız yapamama konusunda ihtilaf etmeyen cemaatlerin, grupların kargaşasını yaşıyoruz. Televizyonlarda dini program demek, tartışma programı demektir. Filan hocanın bir kanala çıkması, halk arasında birçok tartışma konusu oluşturup kafaları karıştırması anlamına gelmektedir. Türk halkı kavgayı sever. Ekrandaki kavga demek olan tartışmalara yani ihtilaflara talep çok olduğundan medya patronları da o talebe arzı çoğaltıp sunuyor. Paralelcilerle parayercilerin ihtilafları hatta kavgaları bu gidişle daha yıllarca halkın zevkle seyredeceği, izleyeceği bir dizi film haline geliyor. Halk çoğunlukla güçlüden yanadır, galip geleni alkışlamayı sever. Cübbelilerle cübbesizlerin tartışması, gelenekçilerle modernistlerin atışması, tüm divayetleri kutsayanlarla bütün mirası reddedenlerin sürtüşmesi, derken tekfircilik ve işitçilik. Sadece iyi niyetin yeterli olmadığı, usul ve yöntemin de büyük önemi olduğu, Elbette kabul edilir. Bu davaya sadece akıllı geçinen düşmanlar değil, akılsız dostların da iyi niyetli ama yanlış tavırları büyük zararlar vermekte. Şu kadar cemaat ve ilim adamının melekleri sevindirecek ve şeytanları ürkütecek, kapsamda hayırlı faaliyetler ses getirecek tavır ve eylemler ortaya koyamamalarının sebebi, dine bakıştaki eksik ve yanlıştan, ihtilaf ahlakına uymayan ve tefrikadan kurtulamayan tavırlardan biraz da davet usulü yönüyle hatalardan kaynaklanıyor. İşte bu sebepten dolayı bugün insanlarla, müminlerle ilişkiler, tartışma ve ihtilaf ahlakı konularında bazı hadis maalleri okuyacağım haklı olduğu halde bile çekişmeyi bırakan kimseye cennetin avlusunda bir köşk verileceğine, yalan söylemekten kaçınan kimseye cennetin ortasında bir köşk takdim edileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin yine en güzel yerinde bir köşk sunulacağına ben kefilim diyor. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste. Allah'a yemin olsun ki hiçbir kul kendi nefsi için istediği hayrı, güzelliği, kardeşi içinde istemedikçe mümin olmuş, iman etmiş sayılmaz. Buyruluyor ki burada kamil anlamında mümin kastediliyor. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir buyruluyor. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Hiç şüphesiz sizin şu soylarınız herhangi bir kimseye hakaret sebebi değildir. Hepiniz Ademin çocuklarısınız, birbirinize benzersiniz. Hiç kimsenin din ve takva dışında kimseye üstünlüğü yoktur. Ağzı bozuk, cimri ve ahlaksız olması kişiye yeter.'' buyurulur. Ahmet İbni Hanbel'den, ''Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını örter.'' buyurulur İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste. Sadaka hiçbir zaman malı eksiltmez. Allah... Kişinin affetmesi sebebiyle ancak şerefini arttırır. Allah için alçak davranan kimseyi Allah mutlaka yükseltir Buyrulur. Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. Pehlivan der Allah Resulü. Pehlivan meydanda başkalarını yenen değil, öfkelendiği sırada nefsine hakim olan kimsedir. Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Size iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, kötülük yapanlara da kötülük yapmak yükseklik değildir. Asıl yükseklik, yücelik size zulmedenlere, kötülük yapanlara karşı kötülük etmeyip iyilikte bulunmaktır, buyrulur. Tirmizi rivayet ediyor bu hadisi. Sakın sizden kimse kararsız olup da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 Kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa Allah da onun riyasını ortaya çıkarır buyurulur. Buhari'nin ve Müslim'in müttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri hadis. İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez buyurulur. Yine Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadistir bu da. Kim bir Müslümana zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim de bir mümine meşakkat verirse Allah da ona meşakkat verir. Kim de bir Müslüman ile nizaya husumete girerse Allah da onunla husumete girer buyurulur. Tirmizi rivayet ediyor. Bir mümine küfür nispet etmek onu öldürmek gibidir buyurulur. Buhari'de ve Müslim'de. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun denilir. Tirmizi'nin rivayet ettiği yine bir hadis. Şeytan kıbleye dönen müminlerin artık kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine düşürmekte hala ümitlidir. Buyrulur. Tirmizi ve Müslümin. Az farkla ifade etti, rivayet ettiği hadis. Nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın buyurulur. Buhari ve Müslim. Birbirinizle kinleşmeyin, hasetleşmeyin, birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yine Buhari ve Müslim. Birbirinizde hasetleşmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin, birbirinize darılıp yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez, onu hakir görmez. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi bir kimseye şer olarak yeter buyrulur. Buhari ve Müslim. Sakın zanla yani kötü zanla yer vermeyin. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin yani gizli kusurları araştırmayın. Rekabet etmeyin, hasetleşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeterlidir. Her Müslümanın canı, malı, kanı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Allah sizin suret ve kalıplarınıza bakmaz fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Ey Allah'ın kulları kardeş olun, bir Müslümanın kardeşine üç günden fazla küsmesi helal olmaz." Yine Buhari ve Müslim. Hiçbir kötülüğü olmasa dahi kişinin Müslüman kardeşine hakaret etmesi kendine kötülük olarak yeter buyurulur. Yine Müslim'in ve Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis. Geçmiş peygamberlerin sözünden hiç noksansız, insanların eriştiği haberlerden biri şudur, eğer Allah'tan utanmıyorsan dilediğini yap. Bu söz peygamberlerden beri gelen bir sözdür denilmiş Buhari'nin rivayet ettiği hadiste. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir, muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Buhari ve Müslim Ey diliyle iman edip, İmanın kalplere inmediği insanlar topluluğu. Müslümanları gıybet etmeyin. Onların ayıplarını araştırmayın. Kim onların ay ayıplarını araştırırsa, Allah da onların ayıplarını araştırır. Allah kimin ayıbını araştırırsa, onu evinin içinde dahi ayıbını açar, perişan eder. Ebu Davud, Eğer sen insanların ayıplarını araştırmaya kalkarsan, onları ifsad eder veya ifsad etmeye, Ramak kalırsın Ebu Davud. Kim bir ayıp görür de onu örterse cahiliye devrinde toprağa diri diri gömülen kızları diriltmiş gibi olur. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadisine. Kim bir mümini bir münafığın şerrinden korursa Allah ona bir melek gönderir kıyamet gününde onun etini cehennem ateşinden korur. Kim bir Müslümanı kötülemek isteyerek ona söz atarsa söylediği sözü isabet edip içinden çıkıncaya kadar Allah onu cehennem köprüsü üzerinde hapseder. Ebu Davud Kim hürmeti düşecek şerefinden noksanlık olacak bir yerde Müslümana yardımcı olmaz, onu yalnız bırakırsa Allah da yardımını istediği yerde onu yalnız bırakır. Kim şerefinden kaybedece, saygının azalacağı bir yerde Müslümana yardımcı olursa yardımını istediği yerde Allah ona yardımcı olur. Ebu Davud kim bir din kardeşini bir günahtan ötürü ayıplarsa kendisi de o günahı işlemeden ölmez. Tirmizi ve Ahmet İbni Hanbel Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Buyurulmuş Tirmizi'nin rivayetinde. Evet sevgili arkadaşlar mümince davranmak ve İslam ahlakı içerisinde zaman kardeşlerimizle rüzgarımızın, gücümüzün, kuvvetimizin gitmeyeceği tarzda tartışmalardan, münakaşalardan uzak kalmak dinin tavsiyesi olduğu halde maalesef Müslümanlar birbirleriyle kardeşlik hukukunu tümüyle yok edecek tarzda çok ciddi problemler yaşıyorlar. Bırakın vahdeti, dayanışmayı, kardeşliği bir insani özellikler içerisinde bile birbirleriyle geçinemeyen Müslümanlara Allah'ın rahmeti, bereketi tabii ki inmiyor. Burada hepimizin, ister birbirimizle, ister başka gruptan Müslümanlarla kendi haklarımızı savunmanın dışında tartışmaları, münakaşaları devam ettirmemek, hatta bazen haklıyken münakaşayı terk etmek, bırakmak Allah Resulü'nün tavsiye ettiği önemli hususlardan biridir. Birbirimizle iyi geçinmezsek nasıl olur da Müslümanlar bir güç sahibi olur, rüzgarları güçleri, devletleri ellerinde bulunur. Bunu değerlendirmemiz tekrar gerekiyor diye düşünüyorum. Hela inne ahsenel kelam ve eblağal nizam, kelamullahi l-melikil azizil allam kema ka'lallahu tebareke ve tealâ fil kelam ve izâ kur'ya kuran festemi'u leh ve ansıtu la'allekum turhamûn Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnneddine'inde Allah'il İslam sadakallâhul azim